Hristiyanlar da dediler ki, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Ne'udhu billahi ta'ali. Şirk. İhlas herifte ne okuyoruz? Te'udhu billahi. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehû küfüven ahal. Lem yelid, doğurmadı. Yani oğlu kızı yok. Ve lem yuled, doğurulmadı. Yani anası babası yok.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 bayramdan sonraya kalacak inşallah çünkü 3 aylarda zaten onu konuşamayız kendi gecelerinin dersleri vardır O ise aleyhissalatü vesselamın annesi Meryem valide Meryem demek abide yani Allah'u Teala hazretlerine çok ibadet eden manasınadır Estaizu billah vezkur fil kitabi Meryem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 Lüt şehrin adı Bab-ı Lüt Lüt kapısı Beyt-ül Laham beyt Laham şimdi haberlerde bile geçiyor yani Kudüs'e yakın olayların olduğu yerlerden beyt işte beyt Laham Beyt-ül Laham Aleyhisselam'ın doğum yeri Meryem anamız oradan şarka doğru yani oranın doğu tarafına doğru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 Ne dedi? Ta hamileyken Meryem anamız karnındayken dedi Yesire billah. İvle dimr cü ma قالت ربني رضجها الزا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا رَضَعَتْ مَلِكَ الزَّرْكَلِ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 hikmetler öğrenecek, bütün geçmiş ümmetlerin peygamberleri o zaman Mescid-i Aksa'da ders okutuyorlar, ne peygamberler var Zekeriya Aleyhisselam var Yahya Aleyhisselam var Zekeriya Aleyhisselam onun dayısı zaten Yahya Aleyhisselam bütün peygamberlerden ders okuyacak, yetişecek e ben şimdi kız doğurunca bu emelim suya düştü, Mevla vurdu diyor, senin istediğin erkek bu sana verilen kız gibi olamaz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 Bana da böyle temiz bir cüriyet ver. Sen dua'yı hakkıyla ile işitensin. Namaza durmuş mihraptan namaz kılarken, "Astaghfirullah adetül <gülüyor> mihrab Tam ayakta namaz kılarken mihraptta, melekler geliyor, ona da sesleniyor ki, "Ta 90 küsur yaşında iken, Zekeriya aleyhisselam."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 Orada ibadetle meşgul olurken, فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَسَّلَ لَا بَشَرَنْ سَوِيَّا O anda biz Meryem'e ruhumuzu gönderdik Allah buyuruyor. Buradaki ruhtan maksat nedir? Cebrail aleyhisselam. Cibril Emin'in adı nedir? Ruhul Emin. Nicun ruh dendi ona? Çünkü ölmüş kalpleri dirilten,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 Alla <Sessizlik> İnm <Sessizlik> Allahın azim ne bilsin melek olduğunu. Meryem validemiz diyor ki senden Allah'a sığınırım diyor. Hitnebrailallahü Aleyhisselam'dan Allah'a sığınılır mı? Ama ne bilsin delikanlı ya. Aman dedi ben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 Ne dişilik olur? Erkektir, dişidir diyen kâfir olur. Meleklerde böyle bir şey yok. Ama ne kılığında? İstediği kula giriyor. Filiz gibi delikanlı ama erkekliği var mı? Erkekliği yok. Ne diyor Meryem validemize? Rasül Rabb'inin izniyle sana temiz çocuk vereceğim. Kalet Meryem validemiz diyor. en ve lem Nereden benim çocuğum olsun? ''Bana insan eli bu zamana kadar değmedi, ben kötü yol kadını da değilim.'' Beni çocuğum nasıl olabilir?'' Cevra Aleyhisselam cevapta buyuruyor... ''Âleke zâlikî gâle rabbukühü aleyyeheyyin.'' ''Rabbim böyle buyurdu, ben karışmam.'' ''Rabbim buyurdu ki, bu iş bana çok kolay, babasız çocuk yaratmak bana çok kolay.'' وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّهُ Biz o çocuğu, Rabbin buyurdu ki biz o çocuğu bütün insanlara ayet ve ibret yapacağız ve tarafımızdan ümmetlere rahmet yapacağız. وَكَانَ Emran, مَقْبُ بَيْيَا Bu iş bitmiş. Daha konuşma Meryem. Bu ecelde takdir edilmiş. Hüküm böyle verilmiş. Sen daha ne çırpınıyorsun. derken Meryem validemiz isyan da etmedi şaşırdı kaldı Cibri ile onun yakasından Meryem validemiz giydiği entari şu entarinin düğmeleri var mı? şuradan açılıyor Cebrail aleyhisselam yaklaştı erkekliği yok zaten melek şuradan ne yaptı üfledi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 Hemen yüklendi ve doğurmak için, hemen doğurmak için çekildi bir kenara gitti. Allah. Civriyle emin gitti tamam vazifesi bitti buradan bir diye yakasından. Kim üfletti? allah Teala. Nereden üfletti? Ruhundan üfletti. Biz ona ruhumuzdan üflettik. Onun için ne buyuruyor? ''İnneme'l-Mesih'ü İsa, b'ni Meryem, Meryem'in oğlu Mesih, İsa Aleyhisselam'ın bir ismi nedir? Mesih'tir. Meryem'in oğlu Mesih kimdir? Allah'ın oğlu değildir, haşa. Ya kimdir? Resulullah'ı Allah'ın peygamberidir ve kelimetü, kelimesidir. Hangi kelimesi? Kün, ol. Sibri'yle ne yaptı? Üvledi, mevlana ya vurdu, kün, ol. De kelime, kün kelimesi. Mevla kün buyurdu mu ne olur? اِنَّمَا اَمْرُنَا لِشَيْهِ اِذَا عَرَدْنَا وَاَنَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Biz bir şey yapmak istediğimiz zaman da bizim emrimiz nedir? Ol deriz, oluverir. Bize bir zorluk yok. elka ila Meryem'e O kelimeyi Allah kime attı? Meryem'e attı. Kün emrini Meryem'e attı. Meryem'in rahminde. Ve ruhum'u Allah'ın ruhundan üflendi. Yalnız Allah'tan parça ayrıldı manasına değil haşa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 Ne Allah'ın oğludur diyoruz haşa, ne de veled zinadır diyoruz haşa, ne diyoruz Allah'ın kuludur ve Rasûlüdür ya. Bundan güzel bir şey var mı? Bu dinden güzel bir din var mı? Fehamelet-u, hemen onu yüklendi fentebedet bi'i mekanen kasıyya. Uzak bir mekana doğru ayrıldı. Birden doğum sancısı tuttu mu anamızı? Allah Allah, doğum sancısı o anda vurdu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 Bir kadın diyor ki: O hurmanın dibinde dedi ki Keşke ben bugünü görmeden ölseydim Ne kadar O bir şey ya Keşke ben bugünü görmeden ölseydim Unutulup gitseydim O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 وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ترين من البشر أحدا فقولي ve kuli inni nezercüli rahmanı savmen velen ukellimen <Sessizlik> yevme insiyyâ. Salakallahü'l-Azîm. Cibril-i Emin seslendi ki, ey Meryem üzülme, bak Allah senin aşağından kurumuş ırmağı akıttı. Bir de baktı ırmak akıyor.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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه Ayu geivenu Allah'ın canı azim şimdi diyorlar ne yaptın ne ettin böyle yapıyor oruç adadım yani kimsele konuşma anladık ama ne orucum şi şey, ne periz ne turşu çocuk baba yok bir şey yok çocuk durdu sonra oruç tutuyorsun ne var Meryem anamız da ne yaptı? Çocuğa işaret ediyor. Kendi konuşmuyor. Parmağıyla kimi gösteriyor? Beşikteki İsa'yı Onu göster. Ona sorun. Ha, şimdi de yani tam saçmaladın. Beşikteki Sabi ile biz nasıl konuşalım? Nasıl soracağız ona? Git sen nereden doğdun? Baban kimidi? Bu anan ne yaptı böyle?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 وجعلني مباركا أينما كنت أصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فبرو عن ولم يجعلني جبارا شقي. razım. Dedi ben Allah'ın kuluyum. Beşik'teki çocuk ne diyor? Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi diyor. İncil verdi bana. Halbuki ne zaman verecek? Büyüdüğü zaman. Beşik'te diyor ki ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi. Beni peygamber etti. Nerede olursam olayım beni mübarek etti. Bana namazı ve zekatı yaşadığım müddetçe emretti.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 işte öyle ona tapıyorlar. Ne kadar bozuk bir itikab. Halbuki İsa aleyhissalatü vesselam bir evde bulunuyor idi. O evin odaların arasında bir sofa var idi. Üstü açık hol gibi semaya bakıyor idi. 12 bin Yahudi, 12 bin Yahudi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 bu arada Rabbimiz Cibri'yle Emin'i gönderdi. E gidi Cebrail aleyhisselam. Doğarken de be, o üfledi onu zaten. He? Köye kaldırırken de o kaldırdı onu. Cebrail aleyhisselam hemen geldi. Ve İsa aleyhisselam o holden, o boşluktan semaya kaldırdı. Estağfirullah. <gülüyor> İz kalallahu ya İsa...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 yakında diyor bak 1400 sene geçti şimdi düşünün ki ne kadar yaklaştı şu anda yakınlığı düşünün terus Sali hatları kıracak hangi haça tapıyorlar ya İsa Aleyhisselam'ın niyetiyle tapıyorlar o haçları kıracak bütün putları kıracak ve Zire domuz neslini kesecek dünyada bir domuz kalmayacak Ne insan domuzu kalacak ne hayvan domuzu kalacak hepsini gebertecek.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 Rasûlullah Efendimiz aleyhi ve sellem yine bir hadis i buyuruyor, çok hadis var hatta mütevatir denecek kadar. لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ min اُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِر۪ينَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَنْزِلُ عِيزَّ اِبْنِ Ümmetim hak yolda devam edecek ama hepsi değil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 İsa Aleyhisselam'ın ineceğinde görüş birliği yapmış, şeriat elinden bir alim bunda ihtilaf yapmamış. Ancak selsefeciler ve bazı zındıklar ki onların ihtilaf yaptı bile sayılmayacak derecede bozuk itikattalar, onlar ihtilaf yaptılar, onlar ihtilaf yaptılar, İsa Aleyhisselam'ın İsa Ve lakin yeniden bir şeriat getirmeyecek. Çünkü onun şeriatı neydi? cirşeydi o geçti mi geçti Kur'an gelmekle kaldırıldı mı kaldırıldı şimdi zaten sen bundan sonra geldiğinde yeni bir şeraat getirmeyecek peygamberliği devam edecek mi edecek peygamberliği peygamber ama yeni şeraat getirmeyecek kimi şeraına göre yaşayacak başş ben göre yaşayacak. 12 bin peygamber muracaat etti ki ya Rabbi bizi ahir zaman peygamberine ümmet yapsaydın da o şerefi kazansaydık diye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 aleyhissalatu vesselam İsa aleyhissalatu vesselam'ın inişi hakkında sahihi müslim, kötü i ikinci kaynağıdır. O hadis-i şerifte şöyle zikrediliyor. Dettyal, Dettyal hakkında önümüzdeki sohbet konuşulacak. Tabi onun şimdi vakti yetişmiyor. Dettyal dünyayı kasıp kavururken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 Bu anda hiç harp yok izahacan bir nazar edecek Cettal, bu taalam hadis beyan edildiği üzere suda eriyen tuz gibi eriyecek ve gücü kuvveti efendim çekilecek ee, kaçacak meşhur lüt kapısı denen kapıda Filistin'e yakın bir fertaklık dört e, işte bin adım artık kaç kilometrelik yerdir şu anda bellidir haritada da orada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 grup grup iman edecek. Elhamdülillah. Ona da seviniyoruz. Yahudi Hristiyanlar keşke iman etsin, İslam'a girsin, biz onların cehenneme girmesinde bizim ne karımız var. Keşke hepsi cehennete girsin. Yani İsa zamanında geberen Yahudiler geberecek, kalan Yahudi ve nazara hepsi imana erecek elhamdülillah. Onun Rabbimiz ne buyuruyor? İsa ölmeden ehli kitap ona mutlaka inanacak. Dünyada kalan Yahudi ve Hristiyanlar İslam'ı kabul edecekler. Sonra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 Dünyada bir kafir kalmayacak, ne güzel zaman ya! Sırf Müslümanları yaşayacak ve öyle bir zaman ki İsa Aleyhisselam'ın devrinde silahlar işlemeyecek. Mesela şimdi bu Amerikanın atomu, bilmemnenin füzesi, bilmemnenin roketi, size diyorsunuz ki İsa Aleyhisselam'da muzlaklan, kılıçlan Amerika ile baş edebiliriz Ya Amerika o zamana kadar, zaten çoktan geberir ama mesele nedir? Düğmeler istop etti, bastın.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 Ve bunun üzerine Zeccal'ın işini bitirdikten sonra İsa Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye Resulullah'a ziyarete gidecek. Sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifi ziyaret edecek. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem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 Bugün halihazırda Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Yeşil Kubbesi'nin altında Hücre-i Saadetlerinde bir mezar yeri boşluk ayrılmıştır. Bu mezar yeri Meryem'in oğlu İsa aleyhissalatü vesselam için bekletilmektedir. İsa aleyhissalatü vefat edecek, Müslümanlar cenazesini kılacak ve Resulullah Efendimiz'in yanına sallallahu aleyhi ve sellem onu defnedecekler. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Benimle beraber kabrime defnedilecek. Ben ve İsa bir kabirden kalkacağız. Yani bir mezar yan yana değil de aynı hücrede yani yakın birbirine defnedilecek. Ve yine bir hadis-i şerifte buyurulmuştur ki Ebu Bekri Sıddık'la Hazreti Ömer radıyallahu anh'la kabirlerinden kalkarken iki peygamber arasında kalkacaklar Allah'a. Çünkü bu bir taraflarında Resulullah Efendimiz defne olacak, bir taraflarında İsa aleyhisselam defne olacak. İlk kabir yarılıp çıkan Muhammed Mustafa olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra İsa aleyhisselam ikisinin arasından kim kalkacak? Ebu Bedri Sıddık ve Ömer radıyallahu anh'a. Ondan sonra Medine mezarlı, ondan sonra Mekke mezarlı, ondan sonra biz dünyanın nerelerinde gömüldüyecek, şey, her herkes gömüldüğü yerden kalkacak.